Bismillahirrahmanirrahim Secde suresi Bu surede Mekki surelerdendir kardeşlerim. Allah sallallahu aleyhi ve her cuma günü sabah namazında bu sureyi okumuştur. Ve bunun yanında Dehir suresini okumuştur. Allah subhanahu ve teala Bunun faziletiyle bizi hazırlandırsa. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1'den 3'e kadar. Elif, Lam, Min Şüphe götürmeyen kitabın indirilmesi alemlerin Rabbindandır. Yoksa o bunu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, o haktır, Rabbindandır. Ve senden evvel kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavme korkunç akıbetlerini haber vermen içindir. Belki hidayeti bulurlar. Bu surede u mukatta harflerle başlamıştır. Manasını Allah bilir. Devam eden ayetlerde Şüphe götürmeyen kitabın indirilmesi alemlerin Rabbindandır. Yoksa o müşrikler o bunu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, o haktır, Rabbindandır. Ve senden evvel kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavme korkunç akıbetlerine haber vermen içindir. Belki hidayete bulur ve hakka tabi olurlar." buyuruyor. Amin. Allah razı olsun. 4'ten 6'ya kadar Allah odur ki gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratmış. Sonra arşa istiva etmiş. Sizin ondan başka bir dostunuz ve şefaatçınız yoktur hala düşünmüyor musunuz? Gökten yere kadar her işi o düzenler. Sonra o iş, sizin hesabınıza göre bin yıl kadar süren bir günde, yine ona yükselir. Görülmeyeni de, görüleni de bilen, aziz ve rahim olan O'dur. Rabbimiz sübhan ve Hüveteala, her şeyin yaratıcısı olduğunu haber vererek, gökleri yeri, ve ikisi arasındakini altı günde yarattığını haber veriyor. Ve sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Aksine işlerin dizginlerine sahip olan, her şeyin yaratıcısı, her şeyi idare eden izni olmaksın onun yanında hiç kimse şefaatçi yoktur diyor. Ey ondan başkasına tapınan, onun dışında birisine güvenenler, hala <gülüyor> Hanım. Hala düşünmüyorsunuz. O yücedir, mukaddestir. Benzeri, ortağı, dengi, veziri olmaktan münezzehtir. Ondan başka ilah ve onun dışında Rab yoktur buyuruyor. Evet. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şüphesiz Allah gökleri, yeri ve ikisi arasındakini altı günde yarattı. Sonra yedinci günde arşa istiva etti. Cumartesi toprağı, Pazar günü dağları, Pazartesi ağaçları, Salı günü hoşlanılmayan şeyleri, Çarşamba günü ışığı, Perşembe günü hayvanları ve Cuma günü ikindiden sonra Gündüz saatlerinin sonunda Adem'i yarattı. Adem'i kırmızısı, siyahı, temizi, pisiyle yer yüzü toprağından halka Bu sebepledir ki Adem oğullarından temizli ve pisi yaratmıştır. Evet bunu neseyi nakletmiştir sahih bir senette. Estağfurullah Allah sizi biz de mağfiret etsin. Allah Subhanahu ve Teala görülmeyeni de görülende bilen, bu işleri düzenleyen kulların amellerinin şahit olup görendir. Küçüğü büyüğü önemlisi ve önemsizliğiyle ameller ona yükselir. O öyle azizdir ki her şeyi kahru galebesi altına almış, her şeye hakim olmuş, kullar ona buyu eğmiştir. İnanan kullarına karşı merhamettedir. Rahmeti içinde aziz, izzeti içinde rahimdir. Aynen aleyhissalatü vesselam efendimizin İbn Abbas'a dediği gibi kulağından tutmuş. Ey delikanlı kulağını aç da iyi dinle. Bütün insanlar bir araya toplansa sana bir zarar vermek istese Allah istemedikçe olmaz. Bütün insanlar bir araya gelse sana bir şey vermek istese Allah sana ona nasip etmedikçe o sana ulaşmaz demiştir. Sen Allah'ın hakkını koru gözet ki Allah da senin hakkını her yerde korusun, gözetsin buyurmuştur. Allah bu nasihatı tutanlardan eylesin. 7, 8 ve 9 ki yarattığı her şeyi güzel yaratan odur. İnsanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır. Sonra onun soyunu bayağı bir suyun özünden, muhteden yapmıştır. Sonra onu düzeltip tamamlamış ve ruhundan ona üflemiştir. Size de kulaklar, gözler ve kalpler vermiştir. Ne de az şükrediyorsunuz. Evet. Allah subhanahu ve teala her şeyi en güzel, en sağlam ve en iyi şekilde yarattığını haber veriyor. Ki Zeyd ibn Eslem'den gelen rivayette ki yarattığı her şeyi güzel yaratan o ayet hakkında Ayette sanki takdim tehir vardır ve anlam şöyle olmalıdır demiştir. Her şeyin yaratılışını güzel yapan odur. Allah subhanahu ve teala gökleri ve yeri yarattığını bunu belirttikten sonra insanın yaratılışını zikretmeye başlıyor ve insanı yaratmaya da çamurdan başladığını buyuruyor. Sonra beşeriyetin babası Adem'in çamurdan yaratılışını kastediyor. Sonra onun soyunu ...bayağı bir suyun özünden... ...nüfteden yaratmış... ...onlar eşeğin surbu ile... ...kadından çıkan nüfte çoğalır... ...Adem'i topraktan yaratıp... ...ona düzgün... ...mütenasip bir şekilde verince... ...ona ruhundan üflemiş... ...size de kulaklar, gözler, kalpler... ...yani akıllar vermiştir. Allah'ın size bahşetmiş olduğu... ...bu insanlara... ...ve kuvvetlere karşı... Ne de az diyorsunuz. Gerçek mutlu, bunları Rabbinin itaatında kullanan kimsedir, buyurmuştur. Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz geçmiş ümmetlerden bir insandan bahseder. Abid bir kul Allah Subhanahu ve Teala'dan uzun bir ömür istiyor. Allah ona 300 küsur sene veriyor. O kişi Ya Rabbi beni salihlerden kıl ve ruhumu alım secdedeyken namazdayken al diye dua ediyor Allah azze ve celle o kulun ruhunu alnı secdedeyken alıyor ve daha sonra rahmetimle gir cennete dediğinde o kul ya Rabbi, amelim tartılsın da öyle diyor ve o kulun 300 küsur senelik yapmış olduğu salih amel tartılıyor bir gözünün şükrünün edasına yetmiyor. O kul Ya Rabbi rahmetinle diyor. Allah subhanahu ve teala rahmetimle cennete gir buyuruyor. Allah bizleri hakkıyla şükredenlerden ve Allah'ın rahmetine erenlerden eylesin. 10 ve 11 dediler ki, toprağa karışıp yok olduktan sonra mı biz yeniden yaratılacağız? Evet, onlar Rablarına kavuşmayı inkar edenlerdir. Peki, size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra da Rabbınıza döndürüleceksiniz. Allah subhanahu ve teala müşriklerin yeniden diriltilmeyi uzak gördüklerini haber vererek onlar diyorlar ki toprağa karışık karışık yok olduktan sonra bedenlerimiz darmadağınıp yok oldu yüzünün parçalar arasında dağılıp gittikten sonra mı biz yeniden yaratılacağız? Bu halden sonra mı biz döneceğiz? Böylece onlar bunun vukuunu uzak görmektedirler. Allah subhanahu ve teala sizleri yoktan var eden tekrar diriltmeye kadirdir deyip onlara gerektiği cevabı veriyor. Sizin diyor sizler melekler canınızı aldığında siz da döneceksiniz. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Yani yine bir ayet-i kerimede Allah subhanahu ve teala'nın dediği gibi ister hoşlanın, ister hoşlanmayın. Sizi yaratan bizizdir. Yani yaratıcınız biziz. İster bundan hoşlanın, ister hoşlanmayın diyor. Evet. 12, 13 ve 14 Suçluları Rablarının huzurunda başları öne eğilmiş olarak Rabbimiz gördük ve dinledik. Artık bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim. Gerçekten biz kesin olarak inandık derlerken bir görse. Eğer biz isteseydik herkesi elbette hidayete verdirirdik. Fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağım diye benden haksız sadır olmuştur. Öyleyse şu gününüze kavuşmayı unuttuğunuzdan ötürü tadın azabı. Doğrusu biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık sonsuz azabı, tadın. Bu ayet kerimede, daha önceki surelerde de geçtiği gibi Allah subhanahu ve teala'nın müşriklerin kıyamet günündeki durumlarını diriltilmeyi gözleriyle müşahede ettikleri zamandaki sözlerini utanç ve mahcubiyetten başlarını önlere eğmiş hor ve hakir halde Allah'ın huzurunda dikilmelerini haber veriyor Allah sizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun selam verilen izzet ikram edilen o kulların arasına de ilhak etsin ama her şeyin bir bedeli var demek ki Rabbimizin bizden istediği sadece itaat hayıtsız şartsız, şirksiz bir haber. Sadece bu. Sadece bu. Ama yaşamış olduğumuz şu kısacık ömrümüzde neleri kafaya takarak, Allah'a neleri isyan ederek sırt döndüğümüzün hiç farkında bile neyiz, değiliz. Ne ağzımızdan çıkana dikkat ediyoruz, ne kafamıza gelen bir düşünceye, ne de bizden sudur eden ufaklık bir mimik, bir harekete dahi dikkat etmiyoruz. Bunun sebebi, ahirete imanımızın zayıf oluş. Allah kendisinden hakkıyla korkanlardan eylesin. 15, 16 ve 17 ayetlerimizi ancak, kendilerine hatırlatıldığı zaman, sevdiğe kapananlar, büyüklük taslamayarak, Rablarını hamd ile tesbih edenler inanırlar. Onların yanlarını yasaklardan uzaklaşır, korku ümit ile Rablarına yalvarırlar. Verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlara gözlerin aydın olacağı nelerin gizlenmiş bulunduğunu kimse bilmez. Evet. Rabbimiz e Subhanahu ve Teala burada da mutlulardan haber veriyor işte burada da bir itikat olan bir mesele var ki korku ve ümit dediğimiz yani bizde her iki huyda haslette nedir fıtratımızda olan şeylerdir korkarız ümit deneriz korkuda aşırı giden alılıkta insanları tekfire kadar gider ki Allah muhafaza harici haruri dediğimiz insanlardır bunun zıttına ümitle aşırı gidenlerse gevşer de gevşer ve herkesin cennete gireceğine inanırlar. İşte Allah subhanahu ve teala korku ve ümit arasında Rabb'a yalvaran, Allah'ın verdiği rızıktan yiyip infak eden, yanlarını yataktan uzaklaştıran ve buna karşılık da cenneti hak eden kullardan bahsedilir. Allah subhanahu ve teala böyle amel eden, böyle güçlü bir şekilde Rabbına tevekkül eden, ondan korkan, ondan ümit eden, sandık oladan bizler eylesin. Evet. 18'den 22'ye kadar kardeşlerim. Mümin olan kimse Yoldan çıkmış kimse gibi midir? Bunlar hiçbir olmazlar. İman edip salih amel işleyenlere gelince onlar için yapmış oldukları amellere karşılık konmak üzere neva cennetleri vardır. Yoldan çıkanlara gelince onların sığınağı da ateştir. Oradan çıkmak istedikleri her seferinde geri çevrilirler. Ve onlara yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın denir. Belki dönerler diye andolsun ki onlara büyük azaptan önce de mutlaka yakın azaptan tattıracağız. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz suçludan intikam alacağız. Allah subhanahu ve teala burada da kardeşlerim adaletini haber veriyor. Kıyamet günü ayetlerine iman eden, peygamberlerine tabi olanları fasık olanla, Rabb'inin itaatından çıkan ve kendisine gönderdiği elçileri yalanlayan kimseyle eşit tutmayacağını ne yapıyor haber veriyor. Rabb'unun ayetleri Kendisine hatırlatılıp da Onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim var diyor. Elbette Allah'ın ayetlerini kendisine hatırlatıp açıkladığı halde yine de onları terk ederek inkar eden, yüz çeviren ve sanki hiç tanımıyormuş gibi unutmuş görünen kimseden daha zalim kimse yoktur. Düşünün kabir azabıyla alakalı ya, kabir sorgusuyla alakalı meselelere baktığımızda Rabb'ın kimdir? sana gelen elçi kimdir, kitabın nedir sorusuna, o dünyada bir şeyler diyorlardı ama, ben de diyordum diyecek, be be diyecek, dili dönmeyecek ve azabı orada katacak. Kıyametteki azabı da cabası. Allah dünyada da tasdik eden, ahirette de mahcup olmayan sanemi, ihlaslı kullardan eylesin bizleri. 23, 24 ve 25 Andolsun ki Musa'ya da kitap verdik. Sakın sen ona kavuşacağından kuşku içinde olma. Ve onu İsrailoğullarına hidayet yaptık. İşlerinden de sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola götürecek kılavuzlar tayin ettik. Ve onlar ayetlerimizi çok iyi biliyorlardı. Ayrılığa düştükleri şehirlerde Rabbin muhakkak ki kıyamet günü aralarında hükmedecektir. Allah Subhanahu ve Teala burada da kulu ve elçisi Hz. Musa'ya kitabı yani Tevrat'ı verdiğini bildiriyor. Sakın ona kavuşacağından kuşku içinde olma ayetinde de Miraç gecesi kastedilmektedir. Ve vermiş olduğumuz kitabı İsrail oğullarına hidayet yaptık. Yani Allah Teala İsra Suresi'nde de buyurduğu gibi Musa'ya da kitabı verdik ve onu İslailoğulları için bir hidayet kıldık. Beni bırakıp da başkasını vekil edinmesinler diye diyor. Rabbimiz ve Kuvveti buyuruyor ki, işlerinden de sabrettikleri zaman emrimizden doğru yola götürecek kılavuzlar tayin ettik. Ve onlar ayetlerimizi çok iyi biliyorlardı. Allah'ın emirlerine sabrettikleri, yasakladıklarını terk ettikleri, elçilerini doğruladıkları ve elçilerinin kendilerine getirdiklerine uydukları içindir ki onlardan Allah'ın emriyle hakka ileten, hayra davet eden iyiliği emreden ve kötülükten men eden imamlar bulunmuştur. Sonra değiştirdikleri ve tahrif edip tevilde bulunduklarında bu makam ellerinden alınmış ve kalpleri katılaşmıştır. Onlar kelimeleri yerlerinden değiştirerek tahrif etmişler. Bu yüzden artık onların Salih hamilleri ve sıhhatli bir inançları kalmamıştır. İşte bu sebeptedir ki Allahü Teala işlerinde sabrettikleri zaman emrimizden doğru yola götürecek kılavuzlar tayin ettik buyurmuştur. İşte Allah Azze ve Celle bunları bize bildiriyor ki biz de aynı duruma düşüp kitabı arkaya atıp onların kalplerinin kas katı olduğu gibi kas katı olmayalım. İşte demek ki sabretme, Allah'ın verdiğine tevekkül edip razı olma, iyiliği emretme, kötülüğü emretme, kötülükten nehiyetme bizden gitmese, içimizde ihlaslı, sanlı, Rabbani insanlar kalmaması demek ki bu bizim Allah'a karşı yüz çevirdiğimizin, Allah'ın kitabını arkaya attığımızın birer işaretleri. Allah subhanahu wa tekrar o hasretleri filine alan, kendisi öğrendiği gibi öğreten, yaşayan, anlatan ve gelen bela ve musibetleri sabreden sanma kullar bizlere de katsın. Rabbim hidayeti yeryüzüne hakim kalsın. 26 ve 27 Şimdi yurtlarında gezip dolaştıkları kendilerinden önceki nesillerden nicesini yok etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmez mi? Şüphesiz bunlarda ayetler vardır. Hala dinlemezler mi? Görmezler mi ki biz kuru yerlere suyu gönderiyor, onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekinleri çıkarıyoruz. Hala da görmeyecekler mi? Allah subhanahu ve teala geçmiş ümmetlerden Allah'ın elçilerini yalanlayanları, Peygamberlerin getirmiş olduğu dost doğru yolda muhalefet edenleri, bu davranışlarından dolayı Allah'ın onları helak etmiş olması, bu Resul'u yalanlayanları doğru yola sevk etmez mi? Bak bakalım onlardan bir kalıntı, bir iz veya bir eser kalmış mı? Şimdi onlardan hiçbir varlık emaresi hissediyor veya bir ses istiyor musunuz? Evet. Rabbimiz subhanahu ve teala yine biz kuru yerlere su gönderiyoruz da oralar yeşeriyor ve siz bundan istifade ediyorsunuz. Hayvanlarınız istifade ediyor. yediğiniz ekinler bile onunla çıkıyor diyerek Allah subhanahu ve teala bizleri yine Rab'lığını düşünmeye sevk ediyor. Ama de çağdaş teknolojinin televizyonlar, filmler veya boş şeylere bakmaktan, Allah'ın yarattığına bakmaya fırsat bulamıyoruz ki, onu düşünmeye fırsat bile bulamıyoruz. Umum en diyorum tabi, samimi ihlaslı kullar, müstesna. Allah bizleri hakkıyla düşünen, hakkıyla idrak eden, şükreden, samimi kullar arasına koysun. İnkar eden, sırt ve ahirette de hüsran insanlardan eylemesin. 28, 29 ve 30 ve derler ki doğru söylüyorsanız bu fetih ne zamandır? Peki fetih günü o kafirlere imanları fayda vermeyecek. Ve onlara bakılmayacak. Bırak onları ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Evet. Allah subhanahu ve teala burada Şafirler uzak görerek, yalanlayarak ve inatlarından Allah'ın baskınını, gazap ve intikamının başlarına gelmesi hususunda acele etmekte ve bu fetih ne zaman demektedirler. Yani ey Muhammed ne zaman bize karşı muzaffer olacaksın? Bir vakit gelip bize karşı galip geleceğini ve bizden senin namına intikam alınacağını mı sanıyorsun? Bu ne zaman olacak? Biz seni ve asabını gizlenip saklanan, korkak ve zeliller olarak görüyoruz diyorlardı. Allah subhanahu ve teala de ki, gerek dünyada ve gerek ahirette Allah'ın öfkesi, azabı ve baskını sizin başınıza geldiğinde, işte o fetih günü kafirlere imanları fayda vermeyecek ve onlara bakılmayacak diyor. Evet. Allah subhanahu ve teala bırak onları ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. O müşriklerden yüz çevir ve Rabbinin sana inzal buyurmuş olduğunu tebliğ et. Başka bir ayette ise Rabbinden sana yoluna uy ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden de yüz çevir buyurmuştur. Zaten onlar da beklemekte. Sen de beklemektesin. Onlar da beklemekte ve sizin başınıza musibetlerin gelmesini gözlemektedirler. Evet. Yoksa şairdir, zamanın onun aleyhine dönmesini gözlüyoruz mu derler. Sen çok yakında onlara karşı sabrının ve Allah'ın isaletini yerine getirmede gösterdiğin sabrın sonucu olarak sana yardım olunacağını ve destekleneceğini göreceksin. Onlar ise sen ve ashabın hakkında de olduklarının bir sonucu olarak Üzerlerine inecek Allah'ın cezasının azabının başlarına geldiğini göreceklerdir. Allah bize yeter, o ne güzel vekilidir. Evet, secde suresi de burada bitti. Allah subhanahu ve teala bu surenin rahmetiyle bizleri de rızıklandırsın. Cehaletimizi giderip ilim versin. Rahmetiyle yargılasın ahirette azıcık eylesin elhamdülillah Rabb'i alâ